Merhabalar değerli Yeşilçam Arkosu dinleyicileri. Benden Zutkuloyer ve Yeşilçam Arkosu programında yeniden birlikteyiz. Bugün e, konumuz Yeşilçam afişleri ve e, özellikle 70'li yılların e, depoları olacak. Ve bugün konuğum e, Celal abimiz. Biz e, kendisine uzun süre e, afişçi Celal diyorduk. E, daha sonra sohbetimiz gelişti. E, bence çok önemli bir e, konuya bugün değineceğiz e, Celal abiyle. E, çünkü... Biliyorsunuz özellikle Türk sinemasının e, görsel hafızasından bahsettiğimiz zaman bu konuda en önemli noktalardan bir tanesi e, lobi kartları ve afişler. E, çünkü lobi kartları ve afişler bazen e, kitaplar için en önemli kaynak da oluyor. Çünkü filmler ya kayıp olmuş oluyor ya da filmler üzerine e, konuşacak e, oyuncular, emekçilerin çoğu aramızdan ayrılmış oluyor. Bu nedenle bazen afişler, lobi kartları bir film üzerine e, elimizde tek e, ...bilgi kaynağı olarak kalıyorlar. Hatta... E, ...çok değerli sinema yazarı... ...Aga Özgüç de uzun süre... E, ...afişlerden çok fazla... ...yararlandığından bahsetmişti. Hatta kendisi de bu yüzden... ...kitap çalışması yapmıştı. Horizon yayınlarından çıkmıştı. E, kısacası... ...afiş dediğimiz zaman aslında sadece duvara asılan bir... E, ...posterden değil. Ayrıca... E, yeşil çamında e, ...artık arşiv kaynaklarından, çok önemli kaynaklarından bir tanesinden de bahsediyoruz. Ee, sanırım bu konuda e, Türkiye'de 10 kişiden bahsedebilirsek afişleri, özellikle bunların işte satılması ya da onların bulunmasından bahsedersek sanırım e, Cella abi çok önemli isimlerden bir tanesi. E, Mütefazide birisi. E, şimdi yanımda hoş geldin Celle abi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, şimdi tabii ki Yeşilçam bambaşka bir şey. Sevgi gerekir Yeşilçam'a. Ben 1960'larda sinemalarda çalıştım. Böyle Beyoğlu'na çıktığım zaman oyuncuları görmek isterdim hep böyle. Tabi bu bir zaman almıştı. Zamanla afiş biriktirmeye başladım. Tabi eski Türk sineması afişleri. Bugünle kıyasladığın zaman tabi arada çok farklar var. Bizim eee Evin karşısında Kemal film vardı. Sabahları böyle hep ayhan ışık, rahmetli vayi gözler geçerdi. E, sinemalarda çalıştığım zaman bir kenara böyle ufak ufak afişler atmaya başladım. E, depolarda çalışmaya başladığım zaman depolarda ileriye dönük böyle insanlara sevdirmek hep o düşünce vardı bende. Tabi ki bu zaman alıyor ister istemez. Ondan sonra e, tabi ki e, Benden e, meraklar gelirdi böyle. İşte Celal abi e, bana apış verir misin derdi. Ben verirdim. Maksat e, onları sevdirmek. Yani Türk sineması unutulmasın hiçbir zaman. Tabii ki şimdiki gençler e, biraz e, bazıları hatırlıyor. Bazıları işte televizyondan görüyor. Bazıları hatırlamıyor. İşte bazılarına da söylüyorum. işte bu Türk sinemasının ne kadar değerli olduğunu... Oyuncuların. Benim için bazı bir oyuncular var ki Avrupa'da yok. Mesela bugün bir Cüneyt Arkın olsun, bir Yılmaz Güney, İzzet Günay, Ekrem Bora, Eşev Kolçak. Daha çok söyleyeceğim oyuncular var. Böyle aklıma geliyor da böyle duygulanıyorum. Türk sineması yani bambaşka bir şey. Ee, bazen sergi yapıyorum. Sergilerde bazen işte insanlar geliyor araştırıyorlar. Fotoları karıştırıyorlar, afişleri karıştırıyorlar, ilgilerini çekiyor. Ben de tabii ki seviniyorum. Yani benim için unutulmasın hiçbir şey. Her şey para değildir. Bazı insanlar var gelir böyle. E Celal abi bize e, Türk sineması ile ilgili biraz bir şeyler anlatır mısın der. Anlatırım ben. E, Beyoğlu'nda çalıştığım zaman işte böyle. Tabii ki Beyoğlu Beyoğlu zamanı. Şimdiki yani yıl olarak verebilirsek abi. Tabii 70'ler, 80'ler. Sonra 80'lerden sonra hızlı bir dönüşüm başladı. Yani Beyoğlu ismi kaldı da kendiliğini yani Beyoğlu olarak Tabii ki akıllarda var ama hafızalarda artık yavaş yavaş. Zamanın 90'lı yıllara kadar sen bey olun dedim. Yani tabii. Peki ağırlıklı olarak orada depolardı mı? Depolarda çalıştım, kontrol yaptım, film kontrolleri yaptım. Hep böyle eski afişleri ayırırdım bir kenara. Türk sineması birazsa bir kenara ayırırdım hep eski afişleri. Onları böyle çalıştığım zaman depolarda e, asardım böyle, her gün değiştirirdim böyle yani sevdiğim için. Sonra bazı insanlar vardır gelirdi bana derdi ya bunlar çok eski derdi sinemalarda oynuyor mu derdi. Valla benim için her zaman oynar bunlar derdim. Sonra e, zamanla tabi sergi yapmaya başladım dediğim gibi. Sergilerde tabi e, gençler böyle çok meraklıları da var tabi. Bazıları da hatırlamıyor. Onlar e, meraklı olanlara böyle anlatırdım onlara böyle Türk sinemasını oyunculara anlatırdım. Yani inşallah e, tahmin ediyorum ki bir zamanla çoğu insanlara bu Türk sinemasını iyice aşılamış ve öğretmiş olacağım. Ya en azından e, hani benim bugün bir işte radyoda e, yayın yapabiliyorsam ve e, işte sinematik yaşam sitesinde devam ettiriyorsak hani buradaki e, kaynak olarak hani bana yaptığın desteği de, <gülüyor> buradan söylemek gerekiyor. <gülüyor> bu <açıdan> baktığım zaman. <gülüyor> Celal abi benim sana sormak istediğim bir şey var aslında. Şimdi e, sana aslında evet. çok fazla soracağım soru var. Evet. Bugün artık zamanımız ne kadar yeterse. E, sen özellikle e, en fazla fri, film üretildiği dönemde, hani Yeşilçam dediğimiz hmm. e, sinemanın çok fazla film e, üretildiği dönemde yani 70'lerin başıyla 70'lerin son arası diyelim. Çünkü evet. ortalama 250 350 250 300 film civarında evet. olmuştur rakam. Yani. o dönemlerde sen sanırım depolarda eee tabii depolarda çalıştım çalışıyorum. ben. Tabii kontrol yapardım. Film kontrolü yapardım. Depolarda çalışırdım. İşte Yani genellikle çünkü insanlar bir noktayı bilmiyorlar. Yani bugün bakıyorlar. bu afişler yani nasıl bir yoldan geçiyor? İşte ilk önce basılıyor. Sanırım ağırlıklı olarak Mimera'ydı. Tabii matbaalarda basılıyor. Eski, tabii eskiden e, çok iyi. Eskiden yalnız afişler e, diyelim ki 5 çeşitse renk. 5 sefer makineye girerdi. Tabii şimdi dijital baskılar olduğu için bir seferde çıkıyor. Ama tabii eskiden daha güzeldi. Yani eskiden çizim afişler olurdu. Çok güzel e, çizerler vardı. Zaten her zaman eskisi makbul derler ya. Çok güzel çizeller vardı ama şimdi tabi bir ortam olduğu için hemen şey yapıyorlar, çıkarıyorlar yani matbaalarda. Sanırım masraf bir da biraz azalmış. Masraf da evet. O yüzden dolayı. Bir o var. Çünkü tabii. O, o dönemde atıyorum 70'lerin işte ortasından itibaren daha fazla fotoğraf oluyor çizim yerine. Tabii. Sanırım o tekniğin e, fotoğrafları daha e, büyük basabilmeyle de ilgili bir ilişki olabilir. Evet. Yani. Daha rahat oluyor. Ama tabii ben de çizim afişleri tercih ediyorum. Peki mesela bir e, film için Şimdi genelde işte bugün baktığımız zaman işte Lale ayağı varmış evet. ee, ve orada kaç afiş geliyordu? Şimdi eskiden tabii çok yazlık sinemalar vardı. Yani 3000 de bastıran var 4000 de vardı ama neticede tabii ki yetmiyordu. Az bir şey kalıyordu. Film artık bütün bölgeleri taradığı zaman, sinemalarda oynadığı zaman bazı sinemalar 2 ay sonra yeniden aynı filmi takardı. Yani şimdiki gibi değil tabii. Yani eskiden çok olduğu için sinemalar dediğim gibi 3 bin, 4 bin böyle afiş şey yaparlardı, matbaalarda. Basılırdı. Anadolu, Anadolu için de peki onlar için de... Anadolu için de şöyle, 3 senede bir değişirdi afişler. Mesela Anadolu gelirdi kopya ile 500 afiş alırdı, giderdi. 3 senede bir tazelerlerdi. Tabii ki onlar için değişik afiş görmesi gösterdiğin zaman Anadolu'da Cazık geliyordu müşteri mesela Değişik yeni film diye girerdi Tabi zamanlar anlardı Ben bunu daha evvel seyretmiştim Bazen isim değiştiriyorlarmış e, Afişleri öyle basıyorlarmış Tabi o, o, Anadolu için o zaman öyle gerekiyordu Yani onlar istiyordu sahipleri Bölgeler isterdi Her üst senede bir işte Ya değiştirirseniz afişleri O zaman üst senelini alırlardı Bizden kopyalara 500 afiş veya 1000 afiş bir kopya, sıfır bir kopyayla giderlerdi Anadolu'da. İşte Anadolu'da bölgelerde filan filmleri haftalığına kiraya verirlerdi. Kopyalar yıprandığı zaman yeniden gelirlerdi. Negatifler bizde olduğu için yeniden basarlardı. Ya bambaşka bir şeydi bu. Sinema yani sevgisi ne bileyim yani ben böyle hep afişleri o zamanlar gördüğüm zaman hele şimdi duygulanıyorum böyle yani o senelere gidiyorum. Yani eskinin yerini hiçbir şey tutmaz. Tabii ki şimdiki sinemalar yani ufak cep sinemaları var. O zaman büyük perdelerde yazlıklarda herkes çoluğunu çocuğuna alan sinemalara koşardı. Tabii o zamanlar televizyonlar falan yoktu. Ama diyeceksin ki keşke hiç olmasaydı yine böyle o güzel sinemalarda o güzel ayan ışıkları, saldırı ışıkları, izzetleri, ekran boraları, türkanları, hülyalar, yani daha çok söyleyeceğim çok oyuncular var onları sevdik ama maalesef işte zamanla her şey değişiyor tabi. Değişiyor. İyi. İyi mi değil mi bence Şehşeğe hiç eskinin yerine hiçbir şey tutmaz Şehşeğe hiç değişmese. Ama Senin maalesef... e, sadece işi çam değil aslında e, bu yabancı film afişleri var. Yabancı filmlerle de baya ilgilisin Evet e, özellikle kovboy filmleri sanırım Tabi eski spagetti İtalyan filmleri. Ee, Biraz Kızırdeyli filmler ilgimi çok çekiyordu benim. Alman filmleri güzel olurdu. Onların da afişlerini biriktiriyorum tabi bende var arşivler. Ba bazı e, afişler yani Türkçesi olarak basılmış bu afişler evet. çok değerli olmuş e, onları biliyorsun. Bizim ülkemizde tabi e, her şey zamanla değerleniyor. Mesela bugün bir gozos kapağı bile koleksiyonu yapan var. Gozoz, eski gozozların koleksiyonu yapan var. E şimdi afiş merakı da var, koleksiyon yapanlar var tabi. Bu son ne zaman sence bu işte koleksiyon objesine de dönüştü afişler? Yani sen çünkü sattığın için belki daha iyi kontrolde etmiş olabilirsin bu evet. girişat. Ya ortalama gene 20 sene 20 sene evvel ufak ufak böyle merak saldı yani koleksiyon merak salan arkadaşlarımız var müstakil. O ya ağırlıklı var. sinema yazarlarıydı ama evet. son dönem hani bir 5-6 senedir sinema yazarları dışında çok fazla koleksiyonerin de ortaya çıktığını düşünüyorum ya da belki de 10 yıldır. Yurt dışında da var tabii. Hı. Yurt dışında da var Avrupa'da da var. Zaten bu tür şeyler Avrupa'da için de geçerli. Ee, o tabii ki o da bir yani mes meslek mi diyeyim yani. Hiç yurt dışından o, birisi buldu mu seni? Yabancı birisi. O, tabii Kanada'dan gelen oldu bana. Almanya'dan gelen oldu bana. Peki Kaç hangi, hangi afişlere? Yani? Türk film olarak mı aldar, yoksa yabancı film müdür? <gülüyor> Kanada'dan gelen yabancı ama ben Almanya'dan gelenler e, Türk e, şey, afişleri meraklıları geliyordu. Mesela Süpermen e, filminin afişi yani ilkinin afişi mesela şu anda bildiğim kadarıyla bayağı. Yabancı olarak mı? Tabii yani işte yani Türk Türkçe olanı mesela çok evet. zor bulunuyor. Böyle pek çok sanırım şey var. Afiş var. Ş Şimdi, e, yabancı, e, Türk sineması için mi Süpermen yoksa... Yaba şey şey, e, yabancı film. Yabancı orijinali. film evet, konak film getirmişti ilk birinci Süpermen'i. İyi de çalışmıştı o zamanlar. E, çok sinemalarda oynadı, sim de yaptı, e, gençleri ilgisini çekiyordu. Biraz da 7'den 70'e kadar herkes seyrediyordu. Sonra 2, 3, 4 çıktı Süpermen. Fakat tabii ki zamanla böyle mesela 10 sene içerisinde böyle Superman sonra Fast Antik filmler başladı, Baytekin'ler, Baytekin serileri başladı. Aslında benim seninle tanışma hikayemde biraz ilginç. 90'ların ortasında sen. Kadıköy sanırım gelip gidiyordun. Evet. Fakat özellikle Yılmaz Köksal afişlerini ön, ön tarafa koyuyordun sen. Evet. E, yalnız o dönemde fazla e, afiş ben Kadıköy tarafından almıyordum. Genelde tabii Beyoğlu'ndan e, gidip evet. e, afişleri ya da robik kartlarını oradan arıyorduk. Ki Mustafa abi e, biliyoruz. E, ki onunla da hani bir program yapacağım. <gülüyor> Mustafa abi. Umarım onu yakalayabildiğimiz bir günde. Onunla da Yine afişler konusunda görüşmek istiyorum. Daha sonra fark ettim ki sen lobby kartları da satıyormuşsun ve ben evet. beni birazcık bu hani e, lobby kartı'ını tekrar e, derleme toplamaya birazcık da senin olan sohbetlerimiz e, yöneltti çünkü ilk başta ben e, karşı taraftan çok fazla alıyordum ama e, Ata hep aynı şeyler çıkmaya başlamıştı. Evet. E, Sona baktım sen bayağı hala depolarla ilgileniyorsun hala bir araştırma içerisindesin ve bu içindeki hani bu e, araştırmacı aslında. Senin de bir araştırmacı ruhun var. O hiç kaybolmamış o, o aslında bir... Yani kendini tazeliyorsun da aslında bu elindeki materyaller hakkında hmm. içinde. E, peki bu ilgi, bu e, işte koleksiyonerlerin ilgisi konusunda hani seni belki de biraz hani rahatsız eden bir şeyler de oldu mu? Ben bu özel bir soru olacak belki ama. Çünkü e, birazcık objeye dönüşüyor artık her şey. Hani bu bir eee Koleksiyon malzemesi oldukça objeye daha fazla dönüşüyor evet. ve senin de bu hani afişler üzerine görüşme yapmak istememin sebeplerinden bir tanesi senin e, sadece bir obje olarak değil, sen buna kendi bir e, geçmişin olarak da bakıyorsun. Kolay değil. E, malzeme tabii ki Shakespeare e, bütün e, filmlerin malzemeleri olsa tabii ki güzel de tabii zamanla kayboluyor. Veya ne bileyim işte ee bendeki resimleri ee posterleri lobileri gördükleri zaman bazı kişiler işte bende de var diyor. Var dediği zaman ben tabii ki heyecanlanıyorum. Hani getirirsiniz değerinde alırım filan diyorum. Sence en zor bulunan afiş şu anda Türk sineması olarak bakarsak ee, sence nedir? Tabii. Ee, 1938'lerin 38'lerle 50 arası mesela işte ee, ismi aklıma gelmiyor, bilmem ne Leblebici'si diye. Leblebici yok. Oh, evet. Yani bulunmayanlardan bir tanesi. Belki birkaç tane vardır ama benim elime geçmedi kolay kolay. Ama işini görmüştüm ben bu. Fakat 50'lere kadar bulmak biraz tabii ki zor. 50'lerden sonra işte tek tük çıkıyor yine bire. Eskisine amacılar dediğim gibi. Birili bir yaşa gelmişler. İşte elden çıkarmak isteyen var. Bazıları da işte ben de var diyor, alır mısın diyor falan. Fakat dediğim gibi işte mutlu oluyorum hani öyle bir şey olduğu zaman. insanların mutlu olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Çünkü onların aradığı şeyleri buluyorum. Her şey para değildir. Zaten ben öyle yüksek ücretlerde falan satmıyorum evet. yani. Sanırım 10 yıldan beri 10 yılı geçmiştir. geçmiştir işte. 15 yıldan beri tanışıyoruz abi seninle. Evet. İlk başta ben de geliyordum. Sadece afiş soruyordum sana. Daha sonra evet. sohbet etmeye başladık evet, yavaş ve yavaş. E, fark ettim ki, e, Beyoğlu'nun hani evet. bir döneminin aslında e, hafızası sende de. Ilgili Beyoğlu. Bayağı evet. aslında spesifik sorular sormamız gerekiyor sana konuşmak evet. için. Ya Şimdi tabii ki e, 80'lerden sonra ufak ufak tabii ki kanallar başladı, özel kanallar yavaş yavaş tabii ki sinema artık e, orijinallerini kaybetmeye başladı yavaş yavaş. Diyelim ki 500 veya 1000 ise mevcutu yavaş yavaş azalmaya başladı. E, zamanla tabi e, kanallarda olunca ondan sonra ufak ufak veya serer betalar çıkınca e, yazlık sinemalar kapanmaya başladı. Efendim bazı yazlık sinemaları ben e, makinelerini sökmeye giderdim. Tabi ki üzülürdüm. İstemezdim kapanmasını. Ama maalesef Zamanla her şey değişiyor. İşte bu duruma geldik. E şimdi bakıyorsun tabii sinema var da fakat ufak cep sinemaları var. O güzelim ekranlar yok artık. O binlerce insanın o curcuna devirler bitti artık. Ne bir değişim oldu Tabi Tabii çok değişim oldu çok yani. Tabii ki Türk sineması öyle unutulacak gibi değil yani unutulmaz hiçbir zaman. Yani bugün Allah rahmet eylesin çoğu oyuncular rahmet diliyorum buradan e, hepsine. E, hiçbir zaman unutulmadı biz onları her zaman böyle 8-10 kişi bir araya geldiğimiz zaman onları her zaman hatırlıyoruz oyuncuların karakterlerini. Efendim yani e, kimisi dublör kullanır dublör kullanmayanların o sahneleri hep duygulandırır bizi böyle. Her hafta da bir araya geliriz. Yani yolunda bazen. ilgimi çeken noktalardan bir tanesi, e, hani kendi ustamız olarak da kabul ediyoruz. E, Agi Özgücü'nün de aslında e, sık sık <gülüyor> gelip e, burada... Evet, Agi e, abi, abi tabii haftada bir gelir, cumartesi, pazar. Onunla da söyleyiş yapıyoruz. E, i̇yi bir abimizdir. Onun tecrübesi daha çoktur geçmişi. Yaş bakımından benden de üstünlüğü vardır. Ağa bir de arşiv de büyüktür yani bilenler bilir ee, aynı zamanda e, yeşil çamla ilgili çok güzel e, kitaplar çıkarır yani kaliteli çevresi de geniş yani e, sinema ile ilgili e, deneyimi olduğu için bazı kişiler gelir yani e, sinema ile ilgili bilgileri alırlar Ağa abiden hafta sonları gelir cumartesi pazar günleri Kadıköy'üne. Ben yani, aslında Büyükdükkan'da eee çizgi roman e, dükkanı ancak ee, hani minik de bir <gülüyor> reklam gibi olacak bu ama ee, senin oluşturduğun böyle bir, bir ada var aslında burada Yeşilçam adası diyorum ben ona. Hmm. Ee, güzel sohbetler oluyor ee, sadece gelip hani seninle afiş ya da lobi değil hani bu sohbetleri de yapmak yapmakta çok keyifli oluyor <gülüyor> ee, bana anlattığın hikayelerden bir tanesini aslında unutmuyorum ee, Killing ile ilgili çünkü biliyorsun Killing afişleri çok zor bulunan afişler hani ben, ben kendim dünya hani dünyayı gözüyle görmedim daha, ee, sadece İrfan Atasoy'un e, ofisindeki afişleri görmüştüm. Hmm. E, fakat bir ara sanırım Killing'ki afişleri çok fazlaymış. Killing afişleri tabii, onlar e, şöyle söyleyeyim, e, bir Tut, zaman. bir film sanırım. Tabii, e, onlar eski. filmler daha olur. Tabii, eskiden e, Klink Fury'si vardı. Hepsi de birbirinden güzeldi. E, Killing afişleri. Hem görsel olarak güzeldi, çizim afişler olurdu böyle, artı büyük boy afişler de Klinkler'in o zamanlar... Yani 70'e 100 değil, daha da büyük vardı. Daha büyükler vardı tabii, yani İtalyan orijinalleri gibi büyüklüğünde böyle, hı hı. çift taraflı. Onları, ne kadar da onların büyüklüğü? Onların büyüklüğü ortalama yani diyelim ki... İki, i̇ki tane 70'e 100 yani, yani tabii, Anladım. tabii. Onlar üstü altı vardı böyle kocaman apışlar olurdu. İtalyanlarda da vardı böyle. Yani o zamanlar tabii e, ben çok severdim klinik filmlerini. Hem e, Faslantik olduğu için yani birbirinden güzeldi klinikler o zamanlar. Sonra Irfan Atosoy'da çok güzel. Casus Kur'anlar o da Faslantik filmlere <gülüyor> başladı. <gülüyor> tabii çok güzel filmler başladı. O zamanlar böyle e, Irfan Atosoy, Yılmaz Güney, Feri Canser, Beyoğlu Rüya Sineması'nda gala olurdu. Tıklım tıklım olurdu. Beyoğlu'nun Beyoğlu zamanı o zamanlar. Çok güzeldi ortam o zamanlar. Yani Olur işte, Bir dönem geçmiş olabilir tabii biz tabii şu anda yani. o dönemde ama insan nostaljik oluyor tabii bu dönemde konuşurken. Yani. E, bu kilink konusuna ben tekrar dönmek istiyorum. E, sanırım uzun süre kimse ilgilenmedi bu afişlerle değil mi? Yani, tabii, tabii e, uzun süre kimseye ilgilenmedi. 2000'lerin başında Amerika'da e, bir dergide Yılmaz Ata denizle ilgili bir yazı çıkıyor. Evet. E, o yazı yazanlardan bir tanesi de e, Kaya Karacalar. Evet. Ayrıca zaten e, Metin Demiran'ın kitabı Johnnie's Economil ile ve Metin Demiran'ın da yaptıkları var evet. e, kitaplar. Daha sonra onun bayağı bir yabancı siteyle kurduğu ilişkiler ve bu 90'ların sonu ve 2000'lerin başındaki ilgiden sonra e, e, fanatik film. Kirin'gin VCD'lerine basmıştı. Evet. O zaman tekrardan ortaya çıktılar ve daha sonra bu afişleri tekrar sanırım bir ilgi oldu. Ama senin bana anlattığın hikayeyi şu an hiç unutmuyorum. Bu hani e, depoya gitmişiniz, e, bal çok fazla e, afiş varmış içer, içeride. Evet. Ve sanırım ne kadar e, günümüzün parasıyla 10 lira mıydı, 20 lira mıydı öyle bir şey gitmiş galiba. Ee, Tabi o zamanlar yani. Para da değerli, ucuz tabi o zamanlar. Veri herkes yani alıyordu, ucuz ucuz alıyordu. Ya tabi bulunmuyor tabi, yani bulun bulunmadığı için tabi <gülüyor> aynı dediğiniz gibi. E zamanla tabi bu, bulunan şeyler de değil tabi, yani tek tük çıkan şeyler bunlar yani. Aa, artık öyle. Yani... Ama sanırım bazı mesela e, işte zagor filmi diyoruz, Oo. zagor filminin. Evet. E, İstanbul'da belki değil ama Anadolu'da çok büyük bir hasılat yaptığını biliyorum. Tabii ama bugün çalıştı. baktığımız zaman Zagor'un bir tane bile afişine ulaşamıyoruz. Ama evet. o zamanlar bayağı yüksek miktarda sanırım basılmış. Tabii. Ya işte dediğim gibi işte o zamanlar sinemalar çoktu. Yazlık sinemalar. Ezagor'da çizgi romanla ilgili olduğu için popülerdi. Yani onu tabii ki şu or bu ortamda. Ve birkaç kişi de var tabii de. Evet. Ama bulmak tabii ki çok zor artık. Hani atıyorum 5000 olan sayı günümüzde 3 tane dönmüş. Tabii yani 3 5 tane ediyor yani dövündü. Çok fazla duymadım. Yok. Peki Celal abi o zaman e, sana sormak istiyorum yani aslında fazla süremiz yok. Onun için e, senin de fazla süren yok. Evet. Yine bu bana zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim ben. Sağ olun, e, ben, ben en azından en azından aslında senin konuşacak oturup konuşacak seninle sohbet ettiğimiz zaman tabii daha farklı oluyor biliyorum ben de biraz hani yayına istedim. konuşmak o seninle birazcık daha doğaçlama yaptığımız sohbetlerden farklı. Çok teşekkür ederim katıldığın için ben programı. Ol, ben olsun. seninle ilgili bir kayıt olmasını istedim. Sağ ol. E, e, çünkü bence e, gizli kahramanlardan bir tanesisin sen. Hani bu şu anda Yeşilçam'ın tarihinin... Sağ ol. Teşekkür ederim. E, ol. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Kayıtlı olsun istedim. Bir de elimizde hani... E, bir şeyler olsun hani yıllardan beri sohbet ediyoruz ama evet, evet, sağ olun. E, bizim için i̇yi de güzel bir i̇yi hatıra olur diye düşünüyorum sağlığı düşünmüş belki yine başka konu da olur seninle sohbet ederiz yine onunla inşallah, inşallah. E, ben tabii. çok teşekkür ederim program katılan için ben, ben sana en son ederim. bir soru sormak istiyorum e, senin için özellikle kişisel olarak senin için böyle farklı bir yere koyduğun bir film var mı yani bu Türk sineması da yabancı olur mu tabii Türk sinemasından seçersen daha tercih ederim e, yani benim için bu film farklıdır diye yani benim için farklı demeyeyim de hepsi birbirinden güzel yani farklı diyemiyorum içimden gelmiyor yani seçemiyorum hepsi birbirinden <gülüyor> tamam. güzel yani hiç e, ayır edilmez yani için görsel seçilmez. olarak bu kadar görsel malzemeyle uğraşıyorsun görsel olarak çok sevdiğim dediğim bir afiş onu o zaman çok zor bir soru biliyorum binlerce afişten bahsediyoruz ama ya esasında e, bende en çok e, fantastik merakı çok var ama e, dediğim gibi bilim, kurgu filmleri de bilim daha kurguları seviyorsun. daha çok seviyorum. E, bir de Cüneyt Arkın'ın Malkoçoğlu serileri hoşuma gidiyor. Onun çizimleri de çok güzel. Çok güzel birbirinden güzel. Evet, burada da kendisini almış olduk. Çok teşekkür ederim ne abi, bu zamanında. E, önümüzdeki hafta e, Yeşilm Arkeolojisinde tekrar buluşmak üzere. Ben Celal abiye çok teşekkür, abiye teşekkür etmek ben istiyorum. Teşekkür Celal abinin e, afişleri nerede? Kadıköy'de Büyülü Dükkan'da. E, oraya giderseniz hemen girişte. E, sanırım salı günleri bulunmuyorsun burada. E, özellikle hafta sonları burada e, gelirseniz eğer Büyülü Dükkan'a. E, Yeşilçam'la ilgili hani bir sinema yazarına ya da ilgilenen birilerine rastlayabilme ihtimaliniz olabilir. tekrar çok teşekkür ederim. Ben, ben 15 gün sonra Yeşilçam arkeolojisinde tekrar görüşmek üzere ben de Zutkular. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Yeşilçam arkeolojisi. Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları